Oh yeah. açık kaste Merhaba kainat. Bugün 15 Mart Salı. Yıl 2011, ay 3, gün 74, Kasım 128. 1432 Hicri Lahir 10, 1427 Rumi Mart 2. Kırlangıçların gelme zamanı. Fırtına. Günün sözü. Hakikatler ne kadar acı da olsa kamuoyundan saklanmamalıdır. Atatürk. Günün tarihi. 90 yıl önce bugün 15 Mart 1921'de İttihat. İtti Hatçılar'ın sadrazamı, sadrazamı Talat Paşa Berlin'de bir Ermeni tarafından sokakta arkadan kurşunlanarak öldürüldü. 1943'te kemikleri yurda getirildi. İstanbul'da Hürriyeti Ebediye tepesine Tepesi gömüldü. Yemek listesi gün 74 salçalı et, patates kızartması, zeytinyağlı börülce ve meyve. Büyük, <gülüyor> Büyük saatli, saatli mağrif taklidi. Merkez Açık Radyo Burası 94.9 Açık Radyo.com ve Açık Gazete başladı haftanın ikinci Açık Gazetesi Başladı Ömer Madre Mayrılgaz Ve Volkan Artuç'tan oluşan Ekiple birliktesiniz Günaydın, günaydın. Deniz Kızı Eftali'ye de bir günaydın diyelim Kanto sanatçısı Şarkıcı 1939'da Bugün doğmuştu Oldukça önemli bir Yer tutan Türkiye'nin Kültür hayatında ve eğlence hayatında çok önemli yer tutan insanlardan biriydi. Doğumu 1891. Oldukça genç bir yaşta da vefat etmiş olduğunu da belirtelim. Kendisinin Deniz Kızı Eftalya'yı anmak üzere Gel Ey Ey Deniz'in Nazlı Kızı adlı şarkıyı size dinlettik. Evet haberlere bakın. Bu bugün ayrıca bir başka yıl dönümü daha var diyordun sen. Evet Twitter'ın 5. doğum günüymüş bugün. Özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da çıkan hareketlerle bağlantısı bulunan bir araç olarak en azından Twitter'ın da doğum gününü kutlamış olalım. Evet hayatımıza oldukça önemli bir renk getirdi hatta senin de biraz önce söylediğin gibi. Devrimci dalgını yükselişinde de pay sahibi bir sosyal paylaşım aracı. 140 vuruş mu kullanılabiliyor? 144. 144 sanıyorum. Vuruş ama etkili olabiliyor. İyi kullanıldığı zaman bütün Twitter'cılarında doğum gününü kutlarız. Bu vesileyle bu arada bir de yeni 8. dinleyici destek projesi de bu cumartesi günü başlıyor. 9 gün ve hep alıştığımız şekilde 99 saat sürecek açık radyo dostlarının aralarında sinema sanatçıları, yönetmenler, müzisyenler, yazarlar, çizerler de bulunan kültür insanlarının da bulunduğu açık radyo dostlarının da katılacağı ve tabi destekçilerin ve dinleyicilerin de ilk ve son güne kadar ilk günden son güne kadar da yer alacağı bir mini radyo şenliğini de başlatacağımızda duyuralım. Bundan başka da iyi bir haber veremeyeceğimizi de hemen peşinen söyleyelim şimdiden maalesef. Ve geçelim bu bir özet verilecek olursa da şöyle Japonya'da nükleer bir erime felaketi başladı başlayacak hatta başladı herhalde de gizleniyor diye bakılabilir en yakından takip eden gazetelerden biri New York Times manşetten vermiş Japonya potansiyel bir nükleer facia ile karşı karşıya çünkü radyasyon seviyeleri yükseliyor diyor üçüncü bir patlama daha oldu ve Fukushima reaktörlerinde nükleer şey, çubukların erimekte olduğunu Japon hükümeti de kolay kolay hiçbir şeyi kabul etmeyen ve itiraf etmeyen Japon hükümeti de kabul etti. Evet buna döneriz daha detaylı olarak. Ee, bu çok önemli ve Japonya'da da hem önce deprem sonra tsunami sonradan nükleer faciadan sonra büyük bir ihtiyaç fazlası var. Japonya'da kötü haberlerden biri de borsanın Nikkei endeksinin Nikkei 225 endeksinin de ...büyük bir düşüşe geçmiş olması... ...Asya'daki diğer piyasaları da... ...etkileyerek... ...buna döneceğiz evet... ...Japonya'nın nükleer çağ... ...başlamasından bu yana... ...en büyük faciayla... ...karşı karşıya olduğuna dair... ...haberler durmadan... ...yayılıyor... ...Türkiye'de de aslında... ...hala şeyde... ...savunuluyor tabi... ...bütün dünyada da... ...yeniden gözden geçirme şeyleri varken... Türkiye'de bakanlar hatta nükleer enerjiye de ihtiyaç olduğunu söylemeye devam ediyorlar. En az 10 bin kişinin öldüğünü ve çok çok daha yüksek sayılara ulaşacağını 300 küsur bin kişinin de ev, evsiz, yersiz, yurtsuz kalmış olduğunu da belirtelim. Buna döneceğiz. Yani tam bir kabustan bahsediyoruz ve teknolojik imsalliğinde bedeli ödeniyor oradan e, Libya'ya geçebiliriz Libya'da da ya yani özet olarak bahsedeceğim şeylerden biri ciddi bir el değiştirme vaziyetleri ve Kaddafi kuvvetleri Libya'da kazanımlar elde ediyorlar diye bir haber var e ecdebi kenti üzerinde çarpışmalar devam ediyor. El Cezire'den haberler var. Birleşmiş Milletler ne hal, ne yapacağını şaşırmış vaziyette affedersiniz. Libya uçuşa hava liman <gülüyor> hava sahasını kapatalım mı kapatmayalım mı vaziyeti e, tartışması içindeler. Rusya bir sürü önemli sorun olduğunu söylüyor. Libya'da iki 200 kilometre geri çekildiğini ama buna karşılıkta Libyalı isyancıların da Burayki yani bir başka şehri de geri aldıklarını Brega yani Burayki diyorlar onunla, Brega şehrini geri aldıklarını da söylüyorlar tam belli değil aslında evet, bu, bu konu üzerinden de detaylı konuşmaya devam ederiz e, gündemde başka. Bir de Türkiye'de haberler var sanıyorum. Ona geçmeden bir de önemli şey var. Körfez devletlerinde Bahreyn'e karşı bir ortak müdahale gerçekleşti. Başlarında da Suudi Arabistan var. Artık müdahale mi yoksa davetle misafirliğe mi gitme ondan da bahsedeceğiz tabii. Yani Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu Körfez ülkeleri asker indirdiler Bahreyn'e. Krallığın emri üzerine, isteği üzerine pardon Suudi Arabistan askerler de Bahreyn'e ulaştı. Bu da beklenmedik şeyler. Afganistan'da ve şeyde de ağır saldırılar oldu Irak'ta. Çok sayıda ölü var hem Afganistan'da hem de Irak'ta. Türkiye'deki haberlere de geçeceğiz tabii. Orada da, orada da e, İbrahim... duruşması ile ilgili gelişmeler var. E, İbrahim Tatlıses'e yapılan Sığır haberi var. Daha durumu belli değil. Ve İbrahim tabii ki de Tatlıses'in şarkıcı Türkçü İbrahim Tatlıses'in ve tabii ki de Japonya'da yaşanan felakete ilişkin Türkiye'ye yansımaları var bu olayı. Başlayalım mı? Evet, başlayalım herhalde. Bu çok önemli bir dönemde olduğumuz söylenebilir. Evet, yani şeyden söz edecek olursak özellikle Japonya nükleer çağ diye adlandırılan olayın başladığından beri tamamen bir şey, en büyük bir felaketin eşiğinde olduğu belirtiliyor. Olağanüstü hal durumu var Japonya'nın büyük bir bölümünde. Üç gün geçti, dört gün geçti değil mi? Şeyin üzerinde. Cuma günü sabah haberini vermiştik kendimiz. Depremin deprem. son dakika olarak vermiştik. Ee, o günden beri Japonya'da deprem bir yana ve ertesinde yaşanan tsunami ve bunun etkileri bunda kaybolan ölen insanlar bir yana. Bir de e, Japonya'daki 55 adedi bulan... Nükleer santrallerin akıbetini konuşmuştuk, konuşmaya başladık. E, pek de iyiye gitmiyor durum. Bu Pazartesi dün yapılan işte çeşitli açıklamalarda işte Çernobil olmayacağı, iptal olunması çağrıları yapılıyordu ama e, bazı değişmeler var artık. E, tabii hiçbirimiz e, nükleer enerji uzmanı değiliz ama burada. Yani New York Times çok ayrıntılı olarak. Çok böyle, ayrıntılı olarak. Ve gördüğümüz kadarıyla da e, son alınan bilgilere göre daha doğrusu şu anda e, Japon hükümet sözcüsünün açıklaması bu bir de. Hani resmi bir açıklama. Üçüncü reaktör yakınlarında Fukushima Daiichi nükleer santralini üçüncü reaktör yakınlarında e, radyasyon oranı saatte 400 milisievert. Olarak ölçülüyormuş. Evet bu bu ne demek Anla, ne anlama geliyor 7 dakikalık böyle bir şey buna maruz kalma. Evet 7 dakikalık maruz kalma durumunda Amerika'da bir nükleer reaktörde çalışan bir işçinin bir yıl boyunca maruz kalmasının normal sayıldığı oranın üstüne çıkılıyor. 75 evet. dakikalık bir e, maruz kalma durumunda akut e, radyasyon zehirlenmesi gerçekleşiyor. Yani bir saat 15 dakika yetiyor bile. Yani aslında Ronald Reagan mıydı? Büyük bir uçak gemisi de göndermişlerdi yardımcı olmak üzere. Evet. 160 kilometre mi? 160 mil mi yoksa? Dün daha bu radyasyon seviyesindeki sert artış ortaya çıkmadan önce... E, ...160 kilometre açıktaydı e, kıyıdan. Ve o seviyede bile düşük seviye de olsa radyasyon 17 artışı denizcide görülmüş. hissettikleri için gemiyi daha uzağa aldılar. Ve diğer bütün gemileri de aslında evet. uzağa aldılar. Çok yüksek yani Başbakan Naut Okan da e, sükunete tavsiyesinde bulunmuş sakin olun demiş ki zaten hiç bu tavsiyeye de lüzum yok son derece sakin. ...davranıyor ve disiplini davranıyor... ...Japonya'da bütün görebildiğimiz... ...kadıyla yani... ...mesela doğup büyüdüğü... ...şehirde... ...bir tek taş... ...üstünde taş kalmamış olan... ...bir manzarada oturan... ...onun ortasında oturan... ...bir genç kadının, genç kızın... ...fotoğrafı her şeyi göstermeye... ...yetiyor, burası bir zamanlar... ...bir şeydi... ...kasabaydı ya da şehirdi... ...yok herhangi bir canlı belirtisi yok. Onların ortasında oturmuş ağlayan bir kız fotoğrafı var. New York Times'da mıydı sonradan bütün gazetelerde? E, Türkiye'de dahil olmak üzere bütün hemen hemen gazetelerde gördük bunu. Ve e, evet yani ilk defa olarak yalnız Naoto Kan da söylemiş ki radyasyonun yaygın re parçalanmış reaktörlerden bozulmuş reaktörlerden yayılmakta olduğunu ve çok yüksek bir ...risk, daha fazla sızma riski olduğunu söylemişler. Tek çare Allah'tan deniyor. İşte rüzgar iyi doğru yönde esiyormuş. Ama sadece rüzgar değil. Çünkü şu ana kadar şu şekilde oldu. Yani e, bu söz konusu reaktörleri deniz suyuyla soğutuyorlardı. Elektrik kesintisi olduğu için orada... Işte ...deniz suyunu e, işte böyle itfaiye araçlarıyla falan... ...içeri pompalayarak e, soğutmaya çalışıyorlardı e, reaktörleri. Bir de deniz suyuyla beraber bize de iyimser haberler pompalamakla meşguldüler. Mesela süper itfaiyeciler diye bir laf çıktı. Evet tabi dün bu arada televizyonda gördüm ben. Süper koplar. Evet yani o müdahale eden insanlar da büyük ölçüde radyasyon zehirlenmesini. kısalmış evet, olacağını. Ciddi oranda kısalmış olacağını. Şüphe yok yani. Bir profesör değerlendiriyordu. Her neyse. Şimdi böyle olunca ...şu ana kadar o biriken buhar... ...yani sonuçta çok ciddi bir ısırma var içeride... ...deniz da olsa bir şey buhar birikiyor... ...onu e, basıncı kontrol etmek adına... ...atmosfere salıyorlardı... ...ve rüzgar da işte deniz yönüne olduğu için... ...işte en azından... E, ...insanların yaşadığı alandan uzağa gidiyor falan diyorlardı... ...ama şimdi artık öyle değilmiş... ...okuduğumuz kadarıyla... ...şimdi artık e, ne olmuş... E, ...bu... ...radyoaktif yakıtı tutan... E, Konteyner, artık ne denirse ona bilmiyorum. Koruyucu işte kabuk. Çelik. Zarar görmüş. Evet. evet. Ve çok ciddi bir sızıntı tehlikesi var. Yani daha doğrusu artık Sızıntılar büyük ihtimalle yani. sızıntı var ama işte kimse de kalmadığı için orada e, geri de çekilmek zorunda kaldı. E, orada çalışma yapan insanlar haliyle. Büyük bir fedakarlıkla çalıştırıyor, çalışıyordu oradaki yani birçoğu işçiler. Birçoğu öleceğini bile bile. Bile bile evet. Çalışıyor. bir şey. Yani 800 işçi çekilmiş orada. Evet. Hükümetin resmi rakamlara göre. Ve 50 kadar işçi artık dünyanın en fedakar, kahraman insanları onlar o işçiler. Onlar kalmıştı ama onları da çekmişler. E, bu arada Kyoto Üniversitesi'nden Hiroaki Koide, New York Times'e yaptığı değerlendirmede şu anda tam eşikteyiz. En kötü ihtimalli senaryoyla karşı karşıyayız demiş. E, demiş ki e, artık... yani kesin olarak bilmemekle beraber iki numaralı reaktörde işte yakıtı koruyan yakıtı muhafazasının delindiğini söyleyebiliriz. Muhafaza delinmiş evet ve ağır erime varsa o zaman çok büyük ölçüde radyasyon büyük bir kesinlikle sızacaktır diye de açık bir. Evet bu şey da artık söyleyeyim. öyle şeyle olmuyor bu sızıntı da öyle buharı bırakmak gibi bir şey değil. Bir kere o mahafazanın içinden çok yüksek bir ısıyla eritiyor her şeyi, toprağa karışıyor ve o bölgede on binlerce yıl yok olmayacak bir tahribata yol açıyor. Evet yani Çernobil olmayacak filan deniyordu ama doğru değil. Bir kere Three Mile Island, Üç Mil Adası denilen Amerika tarihinin en büyük nükleer kazası 1978'dekinden daha kötü ...olduğunu, epey geçmiş olduğunu da söyleyen bir başka profesör var. Frank von Hippel, fizikçi ve Princeton'da görev yapan bir öğretim üyesi. En büyük risk şimdi gerçekten çekirdeğin erimesi ve o zaman da bir patlama daha, buhar patlaması olması demişler. Demiş o da. Evet, zaten 3 miladasıyla ilgili Frank von Hippel... Bir evet, onu diyorum. Fizikçi evet. yapmış bu açıklamayı. Evet, Hiroko Tabuchi, Keith Bradshaw ve Matthew L. Waldun ortak haberi olarak bunu gördük. Tabi bu şey var. Yani 350 bin kişinin evsiz kaldı şu anda ve bir de muazzam inanılmaz palavralar sıkılmasına da alışık olmamıza rağmen, Japonlarda alışık olmasına rağmen. Herhalde bunu bir süre sonra kabul etmeme durumunda kalacaklar. Mesela ölü sayısını hala 2000lerde filan veriliyor. Ve şey diyor hükümette. Yani bir, sadece bir kasabada, sadece bir kasabada 10 bin üzerinde ölü olduğu söylenmesine rağmen on binleri bulabilir, 10 bini bulabi, aşabilir filan gibi laflar kullanılıyor. Ya artık bunun böyle bir lamıcı olabilir mi bilmiyorum. Zaten Guardian gazetesi de Japon yetkililerin bütün açıklamalarına şüpheyle yaklaştıklarını e, belirtmiş bazı bağımsız nükleer uzmanların. Yeşil Barış, Greenpeace tarafından kazayla ilgili rapor hazırlamakla görevlendirilen John Large adlı bir uzman, radyasyon ölçümlerine ulaşamadıklarını belirtmiş. Japon hükümetin eylemleri açıklamalarıyla çelişiyor demiş. 180 bin kişiyi tahliye ettiler ki bu sayı sonradan 200 bine çıktı. Ama hiç radyasyon yok diyorlar. Şöyle bir şey yaptı başbakan dün bir açıklamada bulundu Japon başbakanı Kan, ee, Yani o söz konusu santralin dört reaktörünün etrafında 20 kilometrelik bir alanın tahliyesi söz konusuydu. Bu alan 30 kilometreye çıkartıldı ama evet. kıyıdan 160 kilometre açıktaki e, Amerikan uçak gemisi radyasyon seviyesindeki artış yüzünden tehlikeli boyutlara gelmesi yüzünden daha açığa alınıyor. ...bir yandan da böyle gelişmeler oluyor... ...ve kanda sakin olunmasını... ...ve evlerinden çıkılmamasını söyledi. Evet. Kalkın. Yani hakikaten... ...gerçekten... ...insanın... ...nefesini kesecek bir riyakarlık... ...düzeyine ulaşmış olduğu modern... ...toplumun bütün yönetimlerini... ...kendilerine demokrasi... ...adı veren bu ülkeler... ...yani radyasyon seviyesi... ...hızla yükseliyor, evden çıkma diyor... ...görevli personel tamamen tahliye edilmiş... Güvenlik çemberi 20 kilometreden 30 kilometreye çıkarılmış ve evlerinden çıkmayın diyor. Yani Duck and Cover diye alaylı dalga geçilen filmler vardı. Amerika'da bütün ilkokulda, ortaokul, liselerde işte masanın altına geçin nükleer patlama olursa, Ruslar, komünistler sizi kızıl, kızıllar bomba atarsa şeyin arkasına sığının. ...duvarın, perdenin ya da masanın altına girin... ...başınızı da iki elinizin arasına alın... ...durun öyle, bekleyin tehlike geçene kadar. E bunu Buna yakın moronlukta kabul ediliyor... ...insanlar da moron kabul ediliyor yani... ...tamamen aptal olarak... ...böyle yani... ...radyoaktif sızıntı Tokyo'ya 10 saat içinde ulaşması bekleniyor deniyor... ...ama çok daha hızlı da olması... Pekala. Ulaşmış da olabilir. Zaten Tokyo'ya ulaşsa ne Açıklama yapılıyor. Yani gerçek durumdan sonra açıklama kaç saat içinde yapıldı onu da bilmiyoruz. Bilmiyoruz sadece. tabii. Yani Türkiye'nin de Tokyo Büyükelçiliği'nde Japonya'da yaşayan Türk vatandaşlarına... ...Santral'in bulunduğu Kanto bölgesi dışına çıkmaları çağrısı yapılmış. Ya Şimdi enteresan da şeyler var. Mesela Star Gazetesi bugün... E, İki iyi bir kötü haber var diyor Japonya'dan. Yeni Çernobil olmayacak diyor. Bunu nereden kestirmiş bilmiyorum ama herhalde öyle olmasını istiyor Star gazetesi. Bunu e, Uluslararası e, Atom Enerjisi Ajansı'nın başındaki e, Yukiya Amano'nun açıklamasından almış olabilir. O da demiş ki Çernobil gibi olmayacak bu kaza demiş. Çünkü e, reaktörün işte yakıtı koruyan e, muhafızlarının e, sağlam olduğu bilgisini hareket etmiş ama e, tabii bunu söylerken Japonya'daki resmi açıklamanın artık bunların delinmiş olduğundan olduğunu söylediğine habersiz olsa gerek. Habersiz oldu. Yani Japonya'dan iki iyi bir, bir kötü haber dediğinde depremde hasar gören iki reaktör çekirdeği soğutuldu diyor. Birinde de ısınma durdu diyor. Öyle mi? Aynen öyle vermiş. Ancak bu kez de Fukushima nükleer santreninde ikinci patlama yine korkuttu. Bu üçüncüden haberi yok tabii ve işte nükleer güvenlik kurumu da Çernobil olmaz, olmaz açıklaması yaptı diyor. Star Refik'imizi buradan kınamakla yetinelim. Çünkü bu haber doğru değil iyi haber yok ve çok daha kötü olacak. Siz moron demişken demin bir de şeyden bahsedelim bir de oksimoron var. Evet. Bu da işte yenilebilir enerji olarak saymak mesela nükleer enerjiyi işte temiz nükleer enerji mesela bu, bu evet. kapsamaya giriyor herhalde. Aynen öyle. Şimdi şu da var, ilginç bir şey daha. Bu, muhakkak bunu da söylememiz lazım. Toshiba yetkilileri Sinop'taydılar. O sırada Sinopa kurulacak şey için Ankara'daydılar. Pardon. Ve e, nükleer santrale ilişkin bu dünyadaki en büyük depremlerden biriydi size kuracağımız teknoloji kendi teknolojimiz. Japonya'da hasar gören nükleer santral çok eski bir teknoloji. Amerikalılar inşa edildi demişti. Depreme dayanıklı mı olacakmış kuracakları veya her türlü kazaya karşı. Garantisi var mıymış? Varmış. Bu Kim ya... yönetiyormuş peki? Bu Dokuz şiddetine dayanacak demiş. Bakanın yanında konuşmuş. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın... ...Japonya'da nükleer santrallerin durumunu yakından izliyor diye... ...bir fotoğraf altıyla verilmişti bu haber radikalde. Ve e, Japonya'da depremden çok tsunami'nin yıkıcı etkisi olduğunu dile getirmiş. Toshiba yetkili. Bir yandan ailelerin kurtuldu mu filan diye... Şey yapıyor telaş içinde bir yandan da gözlerini tamamen para ve kar hırsı bürümüş olduğu için bu insanların bak, akıl almaz bir şey yani. Ve yani bir yandan kurtuldu mu karıcığım iyi misin falan diye telefonlar falan da yok. Bunu Kaç siyvert sizin orada falan. Sizin orada yapıp ondan sonra yok yok size yapacağımız harika bir santral diye konuşuyorlar. Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu dikkate alarak santralin 9 ve üzeri şiddetindeki depreme karşı dayanıklı inşa etme taahhüdünde de bulunmuşlar. Jap Japonya deprem bölgesi değil miydi ve 9'la hazırlıklı değil miydi? Onlar ne yapıyordu diye de sormak lazım. Her neyse işte bütün şimdi de şimdi bir tek ders çıkaralım diye Sadece Japonya'ya veya Toshiba şirketine giydirmemek lazım burada bence. Taner Yıldız da dün bir açıklama yaptı. Evet Anlayın. tabii. O birinci bizimki üçüncü nesil olacak falan gibisinden bir şeyler söyledi. İşte burada belki şey demek Bu... lazım. Kibir hakikaten günahların en büyüğü galiba. Öldürüyor çünkü değil mi sonuçta? Evet çok korkunç. Bu arada da Almanya'da filan da büyük gösteriler vardı. Şimdi elimizde de bir ses var. Al Almanya Yeşil milletvekillerinden. Özcan Mutlu. Özcan Mutlu'nun o da ya yani Almanya'da da muazzam bir şey başladı. Yani Angela Merkel e, hükümetine karşı da başbakanlık önünde yüzlerce kişinin nükleer santrallerin hemen şimdi derhal kapatılmasını istediler. Şeyde yerlemek zorunda kaldı. Merkel'de aslında şey dedi derhal durdurabiliriz gerekirse. Üç aylık bir kere durdurmayı askıya almayı üç ay askıya almışlar askıya almayı. Onu konuşuruz ama Özcan yüksek şey Mutlu. Öz, Özcan mutlunun dediği de çok önemli aslında Japonya'daki felaket bizi tekrar haklı çıkardı O yüzden Federal Alman hükümetinden en kısa zamanda mevcut atom santrallerini kapatıp, Yerine yenilebililir enerji e, teknolojilerine yönelmesi yönünde e, taleplerimiz var Sayın Merkel'den e, taktiği bırakıp zaman kazanmak için uğraşmak yerine e, eski teknolojiler e, ve e, insanoğlu için çok büyük tehlike teşkil eden atom ve nükleer santrallerinin kapatmasını istiyoruz. Fakat aynı zamanda bir Türkiye'li olarak e, hayretle ve endişeyle Türkiye'de olanları izliyoruz. E, Türkiye'de, e, Japonya'da e, şu an patlamış olan e, nükleer santralinin bir benzeri e, böyle deprem bölgesinde kurulmak istiyor. Bu da çok büyük e, bir felakete yol açma tehlikesi demek olur. Büyük e, sıkıntıyla izliyoruz. Evet, bu da böyleydi işte. Büyük sıkıntıyla Enerji Bakanı da üçüncü kuşak falan diyor. Üçüncü kuşak orada da patlıyor işte zaten. Bir bir de ben bu şeyi anlamıyorum. Mi? Yani üçüncü kuşaktı, birinci kuşaktı, deprem bölgesinde yapıldıydı. Bunların hepsi aslında şey e, biz deprem bölgesinde yapmadık, üçüncü kuşak yaptık. Tamam artık temiz enerji oldu, nükleer falan mı denilecek bundan sonra? Aynen öyle. Önemli olan bir takım insanların bundan para kazanması. İnsan hatası denen bir şey de var. En ufak bir ihlalde veyahut Öngörülemeyen herhangi bir durumda geri döndürülemez bir zarar veren bir şeyden bahsediyoruz. Bu nasıl temir, temiz enerji sayılabilir veya nasıl enerjiden sayılabilir onu anlamıyorum ben. Bunun e, şeyini, sigorta şirketleri ödeyecek mi? Maliyetini mi? E, maliyetini bu zararı kim ödeyecek? Kim tespit edecek? Kim ödeyecek biliyor musun? Ya aradan sonra yap mı bırakayım acaba? Büyük bir sürpriz Arkası Arkası yarın olsun. Arkası tamam. yarın açık kasta I Can Hear Music. Tatlı müziği duyabiliyorum. The Beach Boys'dan yüzden dinlediğimiz onların meşhur parçalarından biri grubun. Michael grubun kurucu elemanlarından Michael Edward Love'ın ya da çok iyi bilinen ismiyle Michael Love'ın doğum günü tam 70 yaşında. Mike Love Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve aynı zamanda da Çeşitli müzik enstrümanları da çalıyor. Bir de Beach Boys'u kuran kuzenleri Brian Carl ve Dennis Wilson'la birlikte bir de arkadaşları Al Jardine'le birlikte kurmuşlardı. Bu o, vokallerde de bazen kendisini duymak mümkündü. Mesela bu şarkıda o bas e, şarkının köprü bölümündeki bas ses de ona aitti. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Evet dönecek olursak Açık Radyo 94.9 Açık Gazete Açık Radyo.com'dan da yayın yapıyoruz. Ee, sorunun cevabı. Evet, sorunun cevabı. Kim? The Wall Street Journal'a bakalım kim ödeyecekmiş? Yani herkes şey diyor ya temiz ve güvenilir nükleer bir şeydi bu. Enerji sağlıyordu bize. Wall Street Journal'da çok geçenlerde hoş bir makale yayınlamış. Bu nükleer temizleme çalışmaları, bu işi giderme, süpürme masraflarını uzmanlara sormuşlar. Kim öderdi? Sigorta şirketleri ödemeyecekmiş. Neden ödemiyor mu sigorta şirketleri? Çünkü öyle yazılmış şeyde sigorta poliçe hazırlanırken Arda, Benim bildiğim şu kadarıyla sınırlı deniyormuş. genellikle böyle değeri veyahut maliyeti hesaplanamayan şeylerin altına... ...sigorta şirketleri imza atmaktan, sözleşmelerine bunları dahil etmekten kaçınıyor. Evet. Yani mesela Amerika'da da aynı zamanda Price Anderson diye bilinen bir kanun var. O da 11 milyarla sınırlamış zaten nükleer kazadaki herhangi bir şey. Amerika'da kaç? 40 küsur nükleer şey var. Hmm. Dört, Kaliforniya'dakilerde mesela e, tamamen fay hattı üzerinde. E, bunun işte Eski. böyle olmasının sebebi de şu zaten. Bu gibi kazaların e, öyle bir maliyeti yok. Hani şu kadar zarar verdi böyle bir şey yok. Orayı yaşanamaz kıklıyor. Bilmem kaç bin yıl boyunca. Evet Kaliforniya'da dört nükleer e, santral varmış zaten fay hatları üzerinde. Azmış özellikle iki dev santral San Onofre ve Diablo Şeytan Kanyonu'ndaki'ler de katıyen Japonya'dakilere benzer ağır kuvvetli şoklara göre dayanıklı olacak şekilde tasarlanmamış, dizayn edilmemişler. Dördü de çok yakında yakında bulunuyorlar. Fay neredeyse üzerinde. İşte Japon halkı ve Amerikan halkı vergileriyle ödeyecek sonucu kesin olarak çıkıyor. Evet Çernobil mi dedin sen? Önce hayatlarıyla ödüyorlar tabii bir bedeli öyle karşılıyorlar. Sonra da sağ kalanlardan bir de üstüne vergileriyle. Evet temiz, güvenilir, dayanıklı, nükleer enerji elde ediyorlar. Çernobil'i de hatırlattın iyi oldu. Bir, yani Birkaç yüzyıl içinde orada yakınında oturmak mümkün olacak bir kere. Oradan ucuza o zaman arazi şimdiden belki alınabilir. Birkaç yüzyıl içinde. Yalnız tam bu erimenin gerçekleştiği alanın etrafında 2000 yıldan önce oturmak mümkün olmayacak. Şunu da söyleyeyim ben. Aslında yatırımcılar için o bence ideal bir yer yani. Japonya'da da şimdi bu Fukushima civarında oturanlar bir daha orada oturmak istemeyecek olabilirler diye bakıyorum ben. Japonya'da da bu arada yeni e, tesisler de yapılacakmış onu biliyor muydun? Planlanıyor. Yani, Temiz nükleer tesisler mi? Evet. Kaç tane biliyor musun? 9. 9 ve ne zamana kadar? 2020'ye kadar. Yapacaklar mı dersin şimdi? Bu planları değiştirirler mi yoksa devam ederler mi tam hızıyla? Vallahi e, ABD'deki açıklamalara bakıyorum işte Obama'da hala işte demokratlar ve cumhuriyetçiler her ikisi de şimdi e, olayları yakından izlemekle beraber hani temiz nükleer enerji de gerekli gibisinde açıklamalar yapıyorlar. Evet i̇şte, he, 8 milyar dolar da yeni yatırdı federal garanti verdi. İşte model ülke Türkiye'de onun üçüncü, bizim dördüncü falan böyle bir şeyler konuşuluyor. İşte nesil hesabı yapılıyor. Ama nesil kurutan bir teknoloji tabii. Nükleer enerji. Ondan da belki bahsetmek gerekir. Evet, neslin köküne kibrit suyu ekiyor diyorsun yani. Evet, biraz. <gülüyor> evet yani bir, Britanya'da da Birleşik Krallık'ta da zaten hük hükümet 8 yeni nükleer şeyi geçen Ekim ayında yapılması iznini çıkarttı. Hoş bir durum var. Bir de tabii en büyük nükleerler Çin, Hindistan ve Rusya'da büyük ölçüde yeni şeyler yapılıyor. Şimdi yani en hoş bağlantı noktasında şöyle söyleyeyim. Yani ...bir kere şey hiç tartışmıyorum... yani ...bir nükleer santralin... Par, ...ayak izinin ne kadar... ...olduğunu aslında... ...tabii çalışmaya başladıktan sonra... ...bir gaz vermiyor... ...kazaları hariç tutarsak dışarı ama... ...en güvenilir... ...bütün yenilenebilir enerji şeylerin... ...kaynaklarının çok çok üstünde... ...bir maliyeti var... ...küresel iklim değişikliği bir açısından... ...bir yapımı... ...ikincisi o yakıtın çıkartılması gibi zaten şeyleri hesapları kattığınız zaman öyle zaten ilk baştan temiz falan değil. yani. Değil. Üstelik de zaten bu atık meselesi hiçbir zaman çözülemedi ve çözülemeyecekti. Evet kimsenin bahsetmediği bir şey o. Şey vardı neydi o? Böyle Süpermen filmlerinden biriydi sanıyorum böyle şey füzeleri Süperman uz uzaya çıkartıp atıyordu falan. Hı, evet. İşte, e, belki Ay'a falan çıkartırlar bir süre sonra. Kriptonitle kaplamayı öneriyorum ben. İyi, peki o da olur. Yani şöyle doğal e, felaketler Japonya'da olduğu gibi ya da Pakistan'da var terörist her zaman terör tehlikesi olabilir ya da iç savaş gibi durumlarda muazzam yükseliyor tabi bu tehlike. Şimdi bu üçüncüsünü de yavaş yavaş Libya'da görmekteyiz. Libya'daki en şey de şu. Yani e, Fransa... Zaten nükleer reaktör yaptı. Hediye olarak yapmadı. Parasını alarak yaptı. Yani bir anlaşma yaptı. 2007'de Libya lideri Kaddafi ile Libya'nın o zamanki lideri Kaddafi ile şimdi artık gene lider diyor herkes ama bayağı Libya halkını katletmekle meşgul bir lider bu. Amerika'nın da onayıyla 2007'de sadece 3,5 sene önce gayet güzel bir şey yaptılar, anlaşma yaptılar. Sarkozy de dedi ki nasıl savunmuş biliyor musun? Ee, yani şeyi artırır demiş. Terörizmle mücadele eden insanlara esin kaynağı olur böyle bir şey yapılırsa demiş. Ve ayrıca da şeyle de konuştum ben Albayla demiş insan hakları üzerinde çok hızlı ilerleme garantisi verdi bana demiş. Ve onun üzerine anlaşmayı yapıyorum demiş Sarkozy. Yaptım demiş. Yalnız aynı anda da Avrupa Birliği daha önce de konuşmuştuk hatta binlerce kişiyi göç etmesin diye hapsetme izni verdi. Onayıyla yani Libya göç yoktur ya var mıdır öyle? insan hakları yolunda en azından önemli bir ilerleme kaydettiği konusunda beni şüphelendiriyor doğrusu. Yani Med e Akdeniz'de Birleşmiş Milletler ya da Kızıl Haç varlığı olmaksızın böyle kimse geçemez. Geçse de aynen geriye iade edilir. Evet, iade edilir. Pardon. Gene geriye bu artık bana özel bir yanlış olarak kalacak sanırım. Alameti farika. <gülüyor> Aynen öyle. Yani açık, demokratik ve mantıklı, sağduyuya, akla dayanan bir toplum kurmak isteniyorsa pek olamaz böyle galiba bu yalanlar üzerine kurulu ama. bir Tam bir çılgınlık Norman Solomon'da iyi bir yazı yazmış. Common Dream'de. Yani gerçeklerin tamamen dışında gel yani diyor her şey fakat Daily Telegraph baş yazısında nükleer enerjiye ihtiyacımız var demiş. Japonya'da bir facia yaşansa bile diye tepiniyor. Yaşansa da, yaşanmasa da nükleer enerjiye ihtiyacımız var. Yeni nükleer reaktörler inşa edilmesi planlarından geri adım atmamalı demiş Daily telegrafı buradan selamlıyorum. İngiltere orta vadede enerji sıkıntısıyla karşılaşacak. Ve bu neyi önlemek için? Orta Doğu'dan petrol ve gaz akışı aniden kesilirse biz çok zor durumda kalırız demiş. İşte neden ihtiyaç var sorusu sanki önemli orada. Neden ihtiyaç varmış? Çünkü Libya'daki olaylar ve Bahreyn'de yeniden alevlenen gerginlik... Peki o kadar fazla... Bölgeye petrole, güvenmememiz gerektiğini gösteriyor. O kadar değil. fazla petrole neden ihtiyaç varmış? Çok Sokratik bir yöntem izlediğim için özür diliyorum. Onu yiyeceğiz, içeceğiz, yalayıp yutacağız o petrolü biz. Evet işte çünkü çılgın bir e, üretim. Başımıza e, da süreceğiz. Ve tüketim. İşte bu hızlı büyüme. Çünkü e, kapitalist sistemin buna ihtiyacı var. Kendisini yeniden üretmek için. Öteki türlü sürekli erör veriyor. Mavi ekran çıkıyor değil mi? Evet. Özgürlük aşkımızı petrol ihtiyacımızın önüne koyabilir miyiz? Diye de sormuş The Times gazetesi de. Suudi Arabistan'ın kraliyet ailesini desteklemek üzere komşusuna tank ve zırhlı birlikler göndermesinden sonra bu soru daha da kaçınılmaz oldu. Okuyucumuzu aptal yerine koyabilir miyiz diye de sormak lazım belki. Bir an olsun Retorik koymaktan vazgeçebilir miyiz acaba? Sanatının alt noktaları şeklinde. Dışişleri Bakanlığı'nın tembel Arabizm politikası da Daha bir kabul edilemez hale geldi Batı'nın petrol ve terörle Savaşta Suudi Arabistan'a ihtiyacı var Ama Suudilere nerede oldukları Hatırlatılmalı The Times Bilge konuşuyor Bir zen bilgesi gibi Oradan Suudiler de müdahale etti işte Sonuç olarak dünya biraz daha daha da tehlikeli bir yer haline gelmiş durumda. Libya'dan hemen çıkmasaydık ama. Libya'da Yok, başka şeyler çıkmıyorum. de oluyor. Evet. Evet. Libya'da iş savaş devam ediyor bu arada. E, Brega kentine isyancıların aldığı söyleniyordu isyancılar tarafından. Hükümet tırnak Yalanlamış içinde. ama. Yalanlamış bunu. E, bu arada Birleşmiş Milletler'de Libya üzerinde bir uçuşa kapalı alan ilan edilmesi görüşmelerinden çıkan herhangi bir şey yok. Herhangi bir mutabakata varılamadı bu konuda. Ama örneğin Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bir çağrısı oldu Kaddafi'ye. Bu da ilginçtir bence. Model ülke Türkiye'den geldiği için her şeyden önce ilginç. Ee, şunu söyledi Erdoğan. Halkın taleplerinin karşısında durulmaz. Hani değişim istekleri dikkate alınmalı. O yüzden bir an önce bir lider ata demiş. <gülüyor> Bu bir şaka herhalde. Yo şey Kaddafi ben Libya'yım demişti. O da işte Libya'ya bir lider ataması yönünde çağrıda bulunmuş diye belki bulmacanın bir parçasını daha yerleştirebiliriz. Bilmiyorum. bilgiç bir anlayış diye söyleyeyim. İslam'ın kılıcını atamış zaten Allah'la beraber atarsın, atasın oğlunu ya da oğullarının üçünü ve bir de kızını hep beraber bir konsey olarak atasın, liderlik konseyi. Onu bilmiyorum artık kim atacağı konusunda. O ona kalmış, Libya'ya kalmış. Üç oğluyla bir triumvira yapabilir. Evet, evet. Zuwara kenti de Libya'nın diktatörünün ne bağlı kuvvetlerin eline geçti diye bir şey var. Yani Orta Libya'da o zaman ve Batı'da ya yani Orta Libya'ya da durum henüz karışık ama Batı'da artık hiç isyancıların elinde bir kent kalmadığına dair bir şey var. Ve Reuters'da da e, bir Tarık Abdullah diye birisi demeç vermiş. Ve ne olacağını bilmiyoruz bize ve korkuyoruz. Korkunç suçlar işleyebilirler. Allah'a dua ediyoruz yapmazlar demişler. Bombardımanda bulunuyor. O sırada da ama Kaddafi de zaten affederiz eğer silah bırakırsanız bana karşı babaya karşı direnmekten vazgeçer elini öperseniz babanın demişti lider işte. E zaten amca olarak hitap ediliyormuş Evet amca diyormuştu. E, e. Kaddafi'nin ağzını öyle adını ağza almak öyle, o kadar kolay değilmiş Libya'da. E, Abdullah e, Anar söylemişti. Söylemişti o mi? anlatmıştı. E, zaten daha önce de böyle gördük hani nasıl affettiğini kaybediyor affettiklerini. Daha iyi bir yere gidiyor. Çiftliğe gidiyor. Affedilenler kadrahi tarafından. Ne çiftliği? Cennetin bahçeleri mi? Çiftlik işte. Evet. Bursa'da Birleşmiş Milletler'de de tartışmalar var. Britanya, Fransa ve Arap Ligi Arap Birliği ülkeleri bir Birleşmiş Milletler'den bir karar çıkartıp en azından Doğu bölgesi için mesela bombardımanı engelleyecek bir uçuşa kapalı bölge yaratmaya çalışıyorlar ama Rusya temel sorular var. Olmaz demişler. Neymiş temel sorular? Neyse onları ben gene sormayacağım. Vazgeçiyorum Sokratik metottan. <gülüyor> Libya'da isyancılar 200 kilometre geri çekildi diye bir haber var. Ama Brega'yı da geri aldık haberi de var. Buradan Suriye'ye geçebiliriz Bahreyn'e daha doğrusu. Suriye Bahreyn'e geçti pardon Suriye diyorum Suudi Arabistan. Suudi Arabistan, Arabistan Bahreyn'e geçti biz de Bahreyn'e geçelim. %70'i Şii olan bir ülke ama Sünni bir krallık tarafından yönetiliyor. Ve başka bir... Sünni Krallığı'nda desteğiyle Evet, e, bin civarında asker Suudi Arabistan'ın başını çektiği bir tırnak içinde uluslararası güç Bahreyn'e girmiş ve bunun hükümetin davetiyle geldiği söyleniyor. Ülkedeki muhalefet e, bu apaçık bir işgaldir şeklinde bir yorum yaptı. E, orada da öyle gelişmeleri izliyoruz. Yani Financial Times mesela bu gelişme demokratik yenilenme umutlarını canlandıran ve bölge halkına itibarını iade eden Arap Baharı'nda bir dönüm noktasıdır demiş. Endişeli bir başyazı kalem almış ve diyor ki Suudilerin müdahalesi tehlikeyi artırıyor. Radikalleşmeyi. Tabii onlar da hemen radikalleşme meselesi üzerinden gidiyorlar ama haklı, haklı da olabilirler. Oysa Bahreyniler ve diğer körfez ülkeleri vatandaşlarının çoğu sadece reform istiyor. Ve bu müdahale askeri resmen işgal ettiler yani. Gözümüzün önünde bir ülkeyi. Arap Yarımadası'nda hemen hiçbir ağırlığı olmayan İran ve Hizbullah gibi maşalarına davetiye çıkarıyor demiş. Evet yani işgal ederek bir yandan da burada siyaset böyle yapılır demiş oldular. Mesajı Öyle veriyor. bir mesaj da vermiş oldular. Şimdi herkes... Kendi yandaşının zorluk çektiği yeri ben geldim şeklinde destek vermeyi gidebilir. Japonya'nın e, maliyet hesabı konusunda da yazılanlara inanamıyorum biliyor musun? Yani 30 milyar dolar da diyenler var. 160 milyar dolar diyenler de var. Çok büyük bir ekonomi tabi. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi fakat <gülüyor> bütün mesele Petrolü, yani enerji şeyini kontrol etmek. Reklama benzedi. paha biçilemez bile bazı şeylerdir. Evet, Açık Gazeteli'nin petrol maddesine de, sonradan açık aman kitabın, belki ileride tekrar döneriz. Hoş bir açık kitapta petrol maddesi var, aman petrol. Şey, Türkiye'den de bir iki haber vermeliyiz. E, zamanımız kaldım bilmiyorum onlara belki aradan sonra evet, ama yapmak gerekir bir gerekiyor. iki dakikaya da şeyi verelim önden işte özellikle yani, e, şimdi her şeyden önce tabi şey e, Türkiye'deki haberler biraz böyle sarktığı için e, eleştiri alabiliriz ama yani ne biz bireysel olarak ne de Türkiye dünyanın merkezi değil tabii bu gerçeği de söylemek gerekiyor veya izole bir vakumda yaşamıyor kimse. Dünya çok önemli gelişmeler olurken önce bu, bu arka planı vermekte gerekir. Ama Türkiye'de de çok önemli gelişmeler oldu. İşte bunlardan bir tanesi e, İbrahim Tatlıses'e yapılan suikast hala durumu... Bir Kalaşnikov kullanılmış. Nurul Plaza'nın ortalık yerinde yani şeyde Maslak, Soğukhan, Cadde'nin evet. İstanbul'un merkezinde bir Kalaşnikovlu 11 kurşunlu bir saldırıdı Benim ama. de zaten en fazla yadırgadığım şey bu. Yani hani İbrahim Tatlıses'e e, saldırı oldu, sağlığı ne durumda falan bunlar tabii ki önemli tartışması veya en azından bilinmesi, haberi verilmesi gereken şey. Şeyler. bir e, hani kamusal bir kişilik olarak diyelim ama e, hiçbir şeyde rastlamadığım medya organında rastlamadığım bir şey var uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı hani çok normal bir şeymiş gibi hani kafasına taş attı der gibisinden ne arıyor uzun namlulu silah ülkede evet. e, o kadar rahat bir şekilde eline geçebiliyor insanların hani evet. bu askeri bir operasyon değil çünkü değil mi? Hayır bu ne olduğu katiyen bilinemeyen bir şey ve kaçmış zaten saldırganlar. Bu da işte bireysel silahlanma denilen şeyin e, geldiği noktayı ve kanıksanmasını belki de yansıtma açı, yansıtması açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Evet belki gece saat yarım sularında gece canlı yayınlanan programını çekildiğim Aslak'taki nural Plaza'dan çıkmış. Basın danışmanıyla araca binmiş ve ön koltuğa inmiş oturmuş Mercedes ile Büyükdere Caddesi'ne çıkmak için hareket edince arka tarafta bir süredir park halinde duran gri renkli Fiat Linea'da hareketlenmiş ve ondan sonra da aracın yanına geldiği sırada tatlı sesin içindeki iki kişiden arkada oturanı camdan Kalashnikov'u çıkarıp 11 el ateş etmiş. Dört mermiden biri Tatlıses'i biri de asistanını vurmuş. sesin şoförü ilk şok anını atlattıktan sonra gaza basıp uzaklaşmış. Böyle veriliyor şematik bir biçimde Milliyet gazetesinde. Saldırının Kuzey Irak'taki işleriyle yani Kürdistan'daki işleriyle ilgili olduğunu ima etmiş sesin yakınları. Oradaki ortağı Rüştü Said ise o benim kardeşim iyileşmesi için servetimi veririm demiş. Savaş sonrası yeniden inşa edilen Erbil ve Süleymaniye'de çok sayıda konut yapımında bulunuyormuş. Yani sadece türkücü ve sanatçı olarak geçmiyor. Demek ki müteahhit işleri de varmış. Tatlı ses hem projenin ortağı hem de tanıtım yüzü imiş. Böyle bir hikaye var. Balyoz davası da devam etti ama onları daha sonra... Hergenikon davası, Balıoz davasının dokuz buçuk on arasında ele alacağız. Açık kaste. Ahmet İnsel Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bugün biraz Orta Doğu'yu, Libya'yı, daha doğrusu Kuzey Afrika'yı, onun Cezayir'le ilişkilerini, Tunus'u falan biraz konuşalım. Bahreyn'in belki biraz da Bahreyn'deki gelişmeye bakabiliriz. Evet, bir de şimdi Suudi Arabistan işgal ediyor. Çok acayip. Evet, bin, bin, bin kişilik bir birlik. Gerçi sadece Suudi değil ama görünüşte evet. bir ortak bölgenin ortak... Bölge Devletleri'nin ortak askeri birliği gibi. Ee, önce istersen Tunus'tan başlayalım. Çünkü her şey Tunus'ta başladı. Ee, Tunus'ta şu anda e, bir e, önemli gelişme e, bir e, kurucu meclis e, seçimleri için tarihin test edilmiş olması. 24, önümüzdeki 24 Temmuz'da bir değişiklik olmazsa kurucu meclis için, e, kurucu meclis üyelerinin seçilmesi için e, Tunuslar sandığa gidecekler. E, bu kurucu meclis aynı zamanda hem yeni anayasayı kuracak hem de yeni rejimi başlatacak. Ve böylece şu anda Binali'nin gitmesinden sonra e, geçici olarak vekaleten e, görevi yürürlükte anayasa çerçevesinde yürüten Fuat Mübezza yerine bir kurucu meclisin çeçeceği ve artık yeni anayasa nasıl başkanlık seçimini oluşturacak bilmiyoruz. Bir yeni başkan, yeni hükümet olacak. Burada da küçük sorunlar var. Çünkü anayasaya göre, yürürlüklük anayasaya göre 15 Mart'ta yani bugün Cumhurbaşkanı'nın Vekaleten bakan, cumhurbaşkanının görev süresi bitmiş durumda. E, fakat e, yürürlükteki anayasanın artık geçerli olmadığını da e, iddia ederek e, gelecek seçimlere kadar galiba vekaleten bir e, geçiş dönemi e, oluşturulacak anladığımız kadarıyla e, hükümet de. E, binaali hükümeti devrildi kaçtıktan sonra binalik kaçtıktan sonra e, onun e, bıraktığı boşluğu e, dolduran e, binali döneminden kalma iki e, hükümet Kur'an ganuşi de istifa etti biliyorsunuz e, Evet. vekalet eden e, cumhurbaşkanına vekalet eden Bezza... Ee, bu gençlerin devrimi denen e, Tunus devriminin geçiş dönemini yönetmek için oldukça genç bir kişiyi e, e, hükümetin başbakan olarak atadı. E, ta Burgiba döneminin, Burgiba'nın yol arkadaşı e, Kayıt Esepsi'yi hükümetin başına e, hükümeti kurmakla görevlendirdi. Bu e, saygın kişi 84 yaşında. Ve tabii ki e, bu e, kendisiyle ilgili çok büyük e, eleştiriler yok kişiliğiyle ilgili. Fakat yani 84 yaşında bir kişinin ki aşağı yukarı 14-15 yıldan beri siyasetten çekilmiş, daha çok avukatlık yapan galiba en son 96'da bakanlık yapmış. Bir kişinin bu ara dönemde e, hükümet başkanlığını yapması, Olumlu olarak şöyle yorumlanabilir, yani gelecek umudu, gelecek ihtirası olmayan bir kişinin e, geçiş dönemini yönetmesi belki daha iyidir denebilir. Çünkü hiç olmazsa geçiş dönemini kendisi için yönetmiyor olabilir. Çünkü 84 yaşında herhalde gelecek on senenin, yirmi senin tunusunda görev almak üzere bir siyaset e, dizayn etmeyeceği için belki bu anlamda bir e, bu böyle yaşlı bir kişinin. E, Geçiş dönemi yönetmesi hayırlı denebilir doğrusunu söylemek gerekirse ama diğer taraftan da gördüğüm kadarıyla Tunuslu gençler pek bunu bu şekilde yorumlamıyorlar. Buna karşılık evet hayatında hiç e imen filan görmemiş ya yani internette kullanmamış olması muhtemel bilmiyoruz. Niye? Yaşları böyle illa her şeyi hiçbir zaman öğrenemeyecek insanlar olarak görüyorsun Ömer. Senin... Hayır bu bir eğilim mesele. öğrenememek değil de daha çok daha klasik. Daktilo makinesi kullanıyordur mesela. Belki hiç kullanıyordur. El yazısıyla da yazıyor Ki o da hoş bir şey. Ee, bu bu geçiş dönemi e, bu geçiş dönemi e, de şu anda e, 40 ila 50 siyasal parti kurulmuş durumda Tunus'ta. Bu Binali'nin partisi e, kapatılmadı tam ama e, kapatılma e, aşamasında diyelim yasaklanma e, aşamasında şu anda sadece e, hükümet tarafından askıya alınmış durumda ve belki hükümet diyorum yargı tarafından askıya alınmış durumda. Ee, hükümetin bu yeni geçiş hükümetinin e, olumlu olduğunu ifade eden e, büyük Tunus Sendikası e, artık e, gösterilerin sona ermesi ve normal hayata dönülmesi çağrısında bulundu. E, Tunus e, İşçi e, Komünist Partisi e, Başkanı Hamami de benzer biçimde Tamam kayıtlarımız var ama e, özellikle dört e, aylık kısa bir süre dört e, aylık süre çok kısa e, örgütlenmek için seçimler için kurucu meclis seçimleri için ama e, bunun da e, gene de olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Yani bir e, bir e, Normalleşme hissediliyor e, Tunus'ta. Buna karşılık e, Tunus'tan e, göç, e, kaçak e, göçmenler, İtalya e, yönüne doğru kaçak göçmenlerin e, devam etme tehlikesi e, var. Bunların bir kısmı e, iktisadi nedenlerle. Göçmek isteyenler yani Tunus'un karışık bir dönemi gireceği iktisadi anlamda özellikle turizm açısından bu sene e, çok zor bir dönem geçireceğinden endişe edip e, büyük ölçüde gelirleri de turizme bağlı olan e, insanların e, bir şekilde kendilerini İtalya'ya özellikle atmaya çalışmaları. Bu Avrupa Birliği'nin de İtalya'yı ve bölgeyi bir bunkere çevirme çabası özellikle Lampedusa Adası üzerinden devam ediyor. Lampedusa Adası biliyorsunuz Sicilya'nın güneyinde Libya'ya daha yakın Küçücük bir ada ve şu anda orada Ada nüfusundan çok daha yüksek Sayıda Libya'lı şeyli, Tunuslu Mülteci var Mülteci evet Tunus'ta durum Dediğim gibi Yavaş yavaş Bir Normalleşmeye girecek Gibi gözüküyor Özellikle e, seçimler arefesinde e, partiler e, seçim düzeni ile ilgili e, görüşlerini belirtmeye başladılar ve şöyle bir gelişmede beklemek lazım. Biliyorsunuz bütün bu rejimler genellikle ya krallıkla ya da krala benzer e, cumhuriyetçi krallarla yönetilirdi. Mübarek gibi, bineli gibi e, başkanlık sistemlerinin egemen olduğu rejimlerdi. Ee, galiba e, Tunus'taki eğilim en azından bu başka ülkelere de Mısır'a da e, yayılabilir. E, başkanlık sisteminin tehlikelerini e, görerek veya bu uzun diktatör başkan e, sistemlerinin e, risklerini görerek e, yeniden veya ilk defa e, kuvvetler ayrılığı e, ilkesi çerçevesinde parlamenter rejime geçmeyi ee, öneriyorlar Parlamenter rejimin daha dengeli Daha esnek e, Olduğu kanaati hakim e, Bu da e, Yani Orta Doğu'ya Örnek ülke olmak iddiasında olan Türkiye'nin Orta Doğu'yla tam e, Orta Doğu'daki gelişmelere Bir anlamda e, Ters köşe ters, kalmasına <gülüyor> ters, evet. yol açabilecek bir gelişme. Eğer Tayyip Erdoğan başkanlık sisteminde ısrar ederse şu anda konuşulmuyor. Artık Türkiye'de biliyorsunuz bu konu şu anda kapandı. Kapandı ama mesela bu, bu konuda biraz da... E endişe verici, kaygı verici sayılabilecek bir gelişme de var. E, Libya liderine de yeni bir lider seç. Diye bir... E, şöyle bir önerisi var. Lider seç değil de e, aslında bir boşluğu kullanarak fena değil önerisi Erdoğan'ın. Çünkü, şey. Lib Lib Lib evet, çünkü Libya diyor ki ben devlet başkanı değilim diyor. Ben halk lideriyim diyor. Yasal olarak devlet başkanı yok bizde diyor. Erdoğan'ın önerisi de o zaman madem halk liderisin bir devlet başkanı seç. Halkın yani senin durumunu senin yerine birisini seçmeyeceksin. Orası madem boş bir mevki, devlet başkanı seç ve o devlet başkanı e, veya artık neyse e, e, devleti yönetsin. Sen de bir ideolojik lider olarak e, devam et. Biraz İran modeli gibi. E, çünkü Libya liderinin kendisi e, ben devlet başkanı değilim diyor. Ama e, böyle bir lider seçmek Kaddafi'nin Görevimi veya öyle mi? Şu anda Kaddafi'nin görevi mi değil mi tartışmasına girmek e, zaten abes. Çünkü Kaddafi'nin <gülüyor> <gülüyor> şu anda e, rejimi meşru mu değil mi e, tartışması e, başlamış durumda. Dolayısıyla görevimi değil mi? Ama en azından bir çıkış yolu olarak e, yani Kaddafi açısından bir çıkış yolu olarak ya tamam buyurun ben bir e, benim de sizinle kabul edeceğiniz birisini devlet başkanı yaptım devlet başkanını yaptım. Siz devam edin diyebilme imkanı. Çünkü Kaddafi'ni unutmayın. Kaddafi'nin gidecek yeri yok artık. Yani Kaddafi için barış içinde bir çözüm bulunacaksa e, Libya için de çözüm bulmak lazım. Yani Kaddafi'yi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürme kararı almak e, kolay ama bakın Sudan'da hala Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yargılanması gereken kişi hala Sudan Cumhurbaşkanı. Evet. Dolayısıyla Libya'ya gelirsek bu vesileyle Libya'da bir dış müdahale yoluyla Kaddafi rejimini devirmenin insani bedeli kadar bir siyasi bedeli var. Siyasi bedel de birdenbire Libyalıların yeniden kendilerini bir dış gücün işgaline... Çünkü böyle bir müdahale yaptığınız zaman müdahaleyi yapmak o kadar zor değil... Müdahalenin sonrasını getirmek, oradan çekilmek, orayı e, iç e, güçlere devretmek e, çok zor. E, ve onun insani bedeliyle şu anda Libya'lıların verdiği insani bedeli karşılaştığımızda çok farklı olacağını zannetmiyorum. Ama bu Libya e, direnişinin e, kendi imkanlarıyla, destekle, hiç desteklenmesinin anlamına gelmiyor tabii, destekle ama... Kendi imkanlarıyla Kaddafi rejimini yıkmasının getireceği uzun vadedeki e, olumlu e, istikrarlı yapının kazancıyla kısa vadede bu işi hemen bir an öyle çözelim gidelim Libya'yı bombalayalım e, asker çıkartalım Kaddafi'yi derdest edip Uluslararası e, Ceza Mahkemesi'ne götürelim aceleciliği arasındaki evet. onun uzun vadedeki sorununu gerçekten tartmak gerekiyor. Bu, bu korkunç bir felakete yol açar zaten ve bütün bütün bölgeyi de mahveder. Yeni eski kavramlara dönmüş oluyor. Eski kavramlara dönmüşüz. Aynı dediğin gibi. O yüzden Sarkozy'nin Tunus'taki büyük hezimeti dışişleri bakanının e, koltuğuna mal oldu. Sarkozy e, yönetiminin Tunus'taki basiretsizliği bunu telafi etmek için tam onun tersi aynı basiretsizlikte bir an evet. önce Libya'yı vuralım e, bombalayalım e, önerisiyle çıktı ortaya biliyorsunuz evet ve şeyde de işte Gazi'de de ayrı bir rejim varmış gibi tanıdı, <gülüyor> tanıdı. böyle bir çok acayip bir şey yaptı. E, şimdi bunu e, yaptı şimdi bunun geri adımını nasıl atacak farz edelim ki Kaddafi e, e, devrilmedi ve kaldı. Nasıl geri adım atacak? Ya ben yanlış yapmışım der. E, Yok de. sanmıyorum yanlış yapmışım diyeceğini. <gülüyor> Bilmiyorum ama e, Libya'ya gelirsek e, Libya'da e, şu anda kadhafi güçleri e, durumu e, yavaş yavaş e, öyle böyle şimşek kızıyla e, gerçekleşen bir geri alma olduğunu söyleyemeyiz. Ee, ama yavaş yavaş durumu kendi lehlerine çevirmeye başladı demek daha doğru. Ee, Bingazi ve yöresi e, e, hala e, isyancıların, direnişçilerin nasıl tanımlarsak onların denetiminde. Fakat e, Trablus e, çevresi, e, özellikle de e, birkaç büyük petrol e, limanı e, Kaddafi'nin hem Kaddafiye sadık askerler, bunlar sadece Çad'dan, Sudan'dan gelmiş paralı askerler değil, bunlar da var işin içinde. Ama aynı zamanda Kaddafiye bağlı kalmış askerlerin denetimine geçiyor çünkü güç çok. İki üstünlükleri var. Birincisi silah üstünlükleri var. Çok açık biçimde. Uçaktan ziyade en fazla etkili olan şey anlaşılan ağır top ve tank bombardımanları. Uçaktan ziyade top ve, top ve tank bombardımanları. E karşı tarafın yok. Ne topu var ne tankı var. O tankları kullanmayı bilecek insanlar var mı? Ellerinde tank olsa tank kullanmayı bilecek insan var mıdır? O da şüpheli. E, fakat e, direnişçilerin şu anda direnmesinin en e, büyük e, nedeni e, direnmek için çok ciddi bir iradelerin olması. Kaddafi'ye e, yakın askerlerin ise sürekli şey endişesini taşıyor olmaları. Yani e, bu iş tersine dönerse benden de hesap sorarlar. E, dolayısıyla daha temkinli, daha az e, e, savaşçı e, olmaları belki şu anda direnişçilerin en büyük e, gücü. E, direniş e, böyle devam ederse bir ihtimal, küçük bir ihtimal olmakla beraber bir tür e, ta Libya ayaklanmasının ilk başlarında e, söylenen durumun e, ortaya çıkması e, mümkün. Yani Libya'nın ikiye bölünmesi. E, Bingazi tarafının e, özel dini ilan etmesi ve belki de e, zaten e, çok fazla e, birbiriyle ilişkide olmayan Libya'nın Doğu kesimiyle batı kesimi aralarında 1200 kilometre mesafe var biliyorsunuz. E, bu iki kesim arasındaki e, e, o sosyal kopukluğun bir siyasal kopuşa neden olması. Avrupalıların müdahalesinin yaratacağı e, etkilerden bir tanesi e, bu olabilir. Çünkü e, Avrupalılar şu aşamada müdahale ettikleri e, zaman... E, yapabilecekleri en fazla yapabilecekleri şey kaddafi güçlerinin Bingazi'ye Gazi'ye doğru ilerlemesini engellemek olacaktır Evet Ama... yani Bingazi'yi Gazi korumaları mümkün olan bir daha kolay bir yol olarak diyedi evet çünkü bir yani insan hakları Libya insan hakları birliği diye bir şeyin sözcüsü Süleyman e, Buşigüir diye birisi şey demiş Cenevre'de konuşup eğer Ruanda gibi olur eğer Kaddafi'nin ağır silahlı kuvvetleri Bingazi'ye de girip saldırırlarsa Evet Bingazi'yi buna... koruma ihtimalleri var. Bingazi'yi korudukları zamanda dediğim gibi bir fiili bölünme evet. e, ortaya çıkacak demektir. Bu iyi mi kötü mü arzulanır mı arzulanmaz mı e, tartışılabilir elbette ama e, böyle bir bölünmenin riski müdahale şu anda bölünmeyi somutlaştırma anlamına gelecektir. Zaten Fransa'da örneğin direniş hükümetini tanıdığına göre o zaman Fransa Libya'nın doğusunu tanır. Başkaları Libya'nın batısını mı tanır? Artık bilmiyoruz nasıl evet. olacak. bu Böyle bir eğilim var. Böyle bir gelişme var. Kaddafi'nin Düşmesi mümkün mü? Olabilir. Şu aşamada ilk 15-20 gün öncekine nazaran bugün Kaddafi'nin düşmesinin daha az bir ihtimal, kısa vadede daha az bir ihtimal olduğunu söyleyebiliyoruz. Fakat Libya'daki gelişmeler özellikle Kaddafi'nin düşüp düşmemesi, Cezayir'in ...deki gelişmeleri... ...çok yakından belirleyecek. Hı, çünkü, bu çok önemli bir nokta. Bunu... Evet. Çünkü Libya ile Cezayir arasında... ...bazı açılardan diyelim... ...benzemeler var. Askeri gücün yönetimi... ...petrol... ...kaynaklarına ...dayalı bir zenginlik ...ve onun o devlet gücü tarafından ...el konması ve ...onun dağıtılmasına dayalı ...bir mekanizma... Eğer e, Libya'da e, halk ayaklanması e, askerlere ve Kaddafi'ye rağmen e, başarılı olursa o zaman e, Cezayir'de de e, askerlere ve e, yönetimdeki e, partiye e, yani Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne e, karşı e, bir ayaklanma ihtimali e, daha güçlü biçimde gündeme gelebilir. Ee, Libyadakinden biraz farklı olarak Cezayir'de e, özellikle kabil e, nüfus daha laik olan kabil nüfus Araplardan farklı kabiller e, bu e, Cezayir'de Müslüman e, şeriatçı Müslüman diyebileceğimiz El Kaide e, benzeri bir hareketin iktidara gelmesinden endişe ettikleri için e, Cezayir'de muhalefetin yanında yer almadılar. Sosyalist e, Hosin Ahmet'in e, Sosyalist Güçler Cephesi Partisi e, direniş, e, ayaklanmanın veya sokak nümayişlerinin yanında yer almadı. E, ama Libya'daki gelişmeler e, kabilleri de örneğin kendileri açısından bir özellik talebi veyahut bir bölgesel özellik, bir bölünme demeyelim ama bir bölgesel özellik talebiyle harekete geçirebilir eğer Libya'da bir bölünme olursa. Bütün bunlar şey cephesinde Tunus'ta bir durulma yaşanırken Cezayir'de daha işin hızlanması, hareketlenmesini gündeme getirecek. Libya'daki durum tabii ki bir e, insanlık dramına dönüşebilir. Bir kan çok kan, kanlı bir zaten kanlı oldu artık. Evet, e, evet. E, bayağı kanlı. Soyusunu bilmiyoruz şu anda Libya'daki. Ya, ve tabii bütün gazetecileri filan da tamamen selektif olarak kullandıkları için evet. çok zor oradan hiçbir haber gelmiyor ve bir ara bir film gördüm, video amatör bir video. Bir sürü taze mezar vardı mesela. Evet. Kaddafinele geçirdiği evet. bir şehirde falan. Evet. Yani sayının yüksek olduğu bazı yerlerde çok ciddi bombalamalar var. Son olarak Libya'dan isterseniz gene Orta Doğu'daki şu anda patlamaya hazır patlama noktasına hızla gelen iki ülkeden bahsedelim. Bir tanesi Bahreyn. Bahreyn'de e, epeyden beri devam eden gösterilerde sonunda e, 10 kişiye yakın e, gösterici öldü. Öldürüldü. Ö evet. Öldürüldü e, polis tarafından. E, ve e, Bahreyn parlamentosundaki orası danışma meclisi e, statüsünde bir parlamento. <gülüyor> yani e, yasama yetkisi yok ama danışma meclisi olarak çalışıyor. 40 milletvekilinden 18'ini temsil eden elinde tutan e, güçlü muhalefet partisi El Vafak, parlamentodan çekildi. Yani şu anda Danışma Meclisi de e, blok, o, bloke olmuş durumda. E, nüfusun %70'inin, 60 ila 70'inin ama daha çok %70 olma ihtimali yüksek. E, Şii e, Bahreyn'de 1 milyon yüz bin kişilik bir nüfusu var. Bunun %70'i Şii. Ve ülkeyi iki yüzyıldan beri sünni bir hanedan yönetiyor. El Halife hanedanı yönetiyor. Ve bu hanedana karşı sünniler bir cumhuriyetçi monarşi diyebileceğimiz veyahut bir daha doğrusuyla meşruti monarşi diyebileceğimiz bir yönetim talep ediyorlar. Yani Meclisin seçimle gelmesi Hükümetin meclis tarafından Seçilmesi gibi e, Klasik e, Bir meşruti, e, meşrutiyetin Belki lav edilmemesi Ama daha sembolik hale gelmesi Yasama yürütme yetkilerinin e, Hükümet ve mecliste Toplanmasını talep ediyorlar e, Halkın Seçtiği hükümet talep ediyorlar Bir e, anayasal Monarşi çerçevesinde Meşruti monarşi çerçevesinde ee, ve Bahreyn'deki bu durum e, Suudileri de çok endişelendiriyor. Çünkü Suudilerin de petrol bölgelerinde Bahreyn'deki yoğunlukta olmamakla beraber Suudi Arabistan nüfusunun %10'unu takriben e, temsil eden bir Şii nüfusu var. Ve bunlar petrol kuyularının olduğu bölgelerde evet. yoğunlaşmış bir nüfus. Evet. Ee, bu e, Bahreyn'de işte dediğiniz gibi biraz evvel söylediniz e, Bahreyn'de e, e, Suudi Arabistan'ın e, başını çektiği bir e, e, ask, bin kişilik bir askeri birlik e, Golf ülkeleri e, işbirliği konseyi adına. Bahreyn'e girdi. Körfez ülkeleri. Pardon, Körfez diyorum. Kusura bakmayın. <gülüyor> şey, İngilizce şey, şeyinden aklımda kaldı. Körfez ülkeleri e, konseyi adına e, girdiler. Ama tabii esas olarak, esas güç e, e, Suudi e, askerlerinde e, bu Suudi askerleri 1980'de kurulmuş olan ee, yarımada Kalkanı adlı bir gücün e, yani Körfez e, İşbirliği Konseyi'nin e, oluşturduğu 1984'te oluşturduğu Yarımada Kalkanı adlı bir e, güç çerçevesinde geldiği söyleniyor. Bunun içinde Suudi Arabistan var, Bahreyn var, e, Birleşik Arap e, Emirlikleri var, Katar var, Omen, e, Oman var. Kuvvet, ee, bir kuvvet, de evet. kuvvet var. Evet. Ee, e, dolayısıyla bu e, Bahreynli muhaliflerin dedikleri gibi bu aslında e, biraz da Suudi Arabistan'ın biraz e, bu eski anlaşmalara dayanarak ama Suudi Arabistan'ın e, bir tür işgal gücü olarak gelmesi. Bahreyn hükümeti ise bunun e, Bahreyn Bahreyn e, prens tam sıfatını bilmiyorum kral değil de oradaki Bahreyn prensi işte neyse Salman Crown e, Prince dedikleri Efendim? işte Crown Prince prens diyorlar onun nedir veliaht veliaht prens diyelim evet veliaht prens, prens. Evet. veliaht prensin bir açılımı oldu dedi ki biz ee, parlamentoya bütün e, yetkileri e, parlamentoya vermeye karşı değiliz ve hükümetin e, halkın iradesini temsil eden bir hükümet oluşmasına da karşı değiliz e, dedi. Aynı zamanda e, bu e, Suudi Arabistan ve bölge ülke askerlerinden oluşan bin kişilik gücün de Esas olarak e, petrol üretimi, petrol dağıtımı taşınması, finans bir de özellikle, finans mahallesi. Biliyorsunuz Bahreyn esas olarak bir finans kenti, petrol kenti olmaktan ziyade e, finans mahallesini korumak e, amacıyla e, geldiğini e, belirtti. Dolayısıyla düzeni korumak için geldiğini yani karşı tarafı bastırmak için e, kullanılmayacağını e, iddia etti. E, göreceğiz ama e, şu anda herhalde en fazla e, gece uykusu kaçanlardan biri de Suudi Arabistan Hanedanı e, bazı önlemler aldıklarını e, söylüyorlar. Suudi Arabistan'da Şiilere yönelik e, Şii bölgesinin etrafının güvenlik çemberini alınması gibi bazı önlemler alındığı söyleniyor. En son da Yemen'de var biliyorsunuz ee, askerler bu sefer Yemen'de e, epey e, 40 kişinin yaralandığı evet. göstericilere karşı Hı. ateş açıldı açıldı ee, Sana değildi ama başka kentlerinde Cavi Caft evet. ve Marit'te 40 kişiye ateş 40 kişi yaralandı askerler e, göstericileri e, gösterileri bastırmaya e, çalışıyorlar ama. Sahana'da yani başkentte 20 bin kişiye yakın olduğu söylenen bir gösterici kitlesi başkentin merkezinde kamp kurmuş durumda. Ve bu Arap ülkeleri içinde rekoru elinde tutan yanılmıyorsam iktidarda kalma rekorunu elinde tutan devlet başkanı Ali Abdullah Salih ki 32 yıldır iktidarda 2013'te e, iktidardan ayrılacağını ilan etmişti. E, bunun bir an önce e, gerçekleşmesini e, talep ediyor göstericiler. Bu arada Marip'te e, vali yardımcısı veya vali e, galiba vali e, göstericilerle e, nasıl olduğunu bilemediğim bir şekilde göstericilerle karşı karşıya kalan vali e, bıçakla yaralandı. E, Amerika Birleşik Devletleri Yemen'de iki şeyden endişeli. Birincisi Yemen'in yeniden bölünmesinden biliyorsunuz 90'lıların ortasında yeni birleşmişti Yemen. Kuzey ve Güney Yemen diye biz e, gençliğimizde hep bildik bu ülkeyi. E, yeniden e, ayrılması, diğer taraftan da e, Amerika Yemen'i El-Kaide'ye El karşı bir e, direniş üssü olarak e, hep Görüyor. Dolayısıyla da e, Yemen'deki gelişmelerin Amerikalılar açısından e, Yemen'deki devlet başkanı Salih'in e, devrilmesi yerine başkasının gelmesi Amerikalılar açısından El-Kaide'nin Yemen'e girmesi veya güçlenmesi anlamına geldiği için de şu anda Amerika Libya'dakinin tersine Yemen'de Salih'in iktidarda kalması yönünde politika devam ettiriyor. Evet, tabii şeyde Bahreyn'de de 5. filosu açısından... Ha Bahreyn'de de aynı şeyde Aynı şey tabii. Bahreyn'de de aynı şey. Bunu şunun için söylüyorum. Yani Amerika bütün oraları karıştırıyor, yeni iktidarlar getiriyor değil. Amerika el yordamıyla nerede ne yapacağını bilemeden çıkarları, müttefiklerini tutmak, müttefi olmayanları da yerine işte bir bir şeyler gelmesi için yönlendirmeye çalışıyor ama Doğrusunu söylemek gerekirse ciddi politikası olduğunu söyleyemeyiz şu anda el yordamıyla gidiyor. Evet. Belki de o sayede bu işler biraz daha beklenmedik halk hareketleri şeklinde oluyor. <gülüyor> evet, peki çok teşekkürler. İyi günler. <gülüyor>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 Good Vibrations bizim açık gazetenin de tanıtım müziğini, müziğini de oluşturan bu parça Good Vibrations iyi titreşimler parçası aslında The Beach Boys'un en ünlü parçalarından biri olmakla kalmıyor. Aynı zamanda Theramin burada kullanılıyor. Theramin adlı alet onu da çalan da bugün doğum gününü kutladığımız Mike Love tarafından çalınıyordu. Hatta Mike Love grubun bir çeşit sözcüsü bütün basın ya da konserlerde sunumları o yapıyor. Ve ilk şimdi kullanacağız burada. İlk defa çalıyoruz diyor 1966'da bir Kaliforniya'da bir şeyde konuştukları zaman eee bu parçayı çalmadan önce yeni bir parça yaptık size şimdi bir uuu makinesi var elimde bakalım çalışacak mı çalışmayacak mı ne olacağını göreceğiz hep birlikte diyor ve böyle bir sada çıkıyor ortaya Mike bir kez de bu şarkıyla anmıştık Ta 1966'dan gelen bir parça ile anmış olduk evet gelelim Türkiye'deki bazı diğer haberlere de balyozun 14. duruşmasında eski kuvvet komutanlarının da bulunduğu üst rütbeli askerler de tutuklu olarak hakim karşısındaydı. Serkan Hoca'nın haberi var. Silivri cezaevindeki ta tarihi günlerden biri daha yaşandı diyor Serkan Hoca. İlk kez aralarında emekli kuvvet komutanlarının da bulunduğu 155 üst rütbeli subay ve az subay. Tutuklu olarak hakim karşısına çıktılar. İlk kez Çetin Doğan'la birlikte sanıkların savunmasına da geçilmiş. Sanık yakınları da duruşma salonunun dışında eylem yapmışlar. İbrahim Fırtına da bugüne kadar suskundu. Radikal mabillene başım her zaman dik başımı öne eğecek bir şey yapmadım demiş. 20 Ekim 2008'den bu yana Ergenekon davalarının başladığı Sivri'de gerek sanık gerekse izleyici sayısı bakımından en kalabalık duruşmalardan biri yapılmış. 157'si tutuklu 169 sanık bulunuyor. Dünkü 14. duruşmaya balyoz davasında 155 tutuklu ve 29 tutuksuz sanık katılmış durumda. Tutuklu sanıkların ailelerinin oluşturduğu Var Diye Bizde platformu üyeleri duruşmayı yakalarına taktıkları rozet ve boyunlarındaki simgesel 11 numaralı CD'lerle izlemişler. Böyle bir durum var. Öte yandan da bir diğer davada da işte Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'nun Cumhuriyet Halk Partili üyeleri gazeteci Ahmet Şık ve Nedim Şener'i ziyaret etmişler. Ee, şener eşinin yaptığı röportajların bile delil listesine konduğunu söylemiş şıksa ergenekonla bir tek bağlantım tespit edilirse intihar ederim diyor milletvekilleri çetin soysal ahmet ersin ve malik ejder özdemir dün silivri cezaevinde şener ve şıkla görüşmüşler. Esas hak ihlalini de Nedim Şener diyor ki evin aramasında yaşadım, çocuğumun kitaplarını yaptığı resimleri bile kurcaladılar demiş. Ahmetçik'ta kimi meslektaşlarımızın delil olmamasına rağmen saldırgan bir tutum içerisine girmeleri utanç verici demiş. Evet, Savcı Öze'de bir Ergenekon kitabı. Hediye gazeteci Ahmet Şık'ın gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ile birlikte yazdıkları gerilla ve konu Anlama Kılavuzu 40 Katır 40 Satır adlı kitap Savcı Zekeriya göze gönderilmiş Ahmet Şık'ın meslektaşları tarafından. Onun dışında bir de iklim daveti diye bir haber ve Milliyet Gazetesi'nin Evet bizde e, manşet haberi. Bir süredir böyle bir davetin neden olmadığını merak ediyorduk açıkçası. E, burada da konu edinmiştik e, olmuş e, böyle bir davet işte e, söz konusu olan e, Deniz Baykala yapılması planlanan bir şantaj idi. E, bununla ilgili olarak Deniz Baykal. Mağdur olarak, Kemal Kılıçdaroğlu ise tanık olarak ifade vermeye davet edilmiş. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin. Ve Gürsel Tekin. Evet, o da TV denilen bir internet sitesinin e, muhabiri olduğu iddia edilen İklim Bayraktar. Baykal beni, bana tacizde bulundu iddiasıyla başlayan sürecin yeni bir aşamaya geldiği Savcı Zekeriya Öz tarafından bana ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne komplo kurmak istediler diyen Baykal'ın mağdur olarak ifadesini alacakmış Öz. Bayraktar'ın Baykal'ı şikayet ettiği Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin'i ise olayın tanığı olarak dinleyecek Savcı Öz. Kılıçdaroğlu bu, bu iddia ilk ortaya atıldığında savcılığa avukatlarını göndereceğini söylemişti. Baykal yazı elime ulaşmadı demiş. Gürsel Tekin ne Zekeriya Bey ne de başkasından haberimiz yok diye tepki göstermiş. Kemal Anadolsa Cumhuriyet Halk Partisi'nden savcının Cumhuriyet Halk Partileri Ergenekon'a bulaştırma gayreti olduğunu öne sürmüş. Siyaset yapmak istiyorduysa AKP'den aday olsaydı diye konuşmuş. Benim burada anlamadığım bir şey var. Yani sonuçta... Bir e, mi? Lafın gelişi değil. Eee... <gülüyor> anlamadığım en önemli şey diyeyim bu tepki neden her şeyden önce çünkü bir suçlama yok bir mağdur sıfatıyla ve tanık sıfatıyla davet var hani bu böyle değil mi zaten hani gerek güçlerdeki gerek kılıçdaroğlu tarafından yapılan açıklamalarda da zaten böyle bir olaya tanık olunduğu hissini ben en azından aldım bunu da e, açıkça doğruladı konuşmaya e, e, tersten bayraktarla yani? hani... konuşmasını Kılıçdaroğlu, bunlar da Murat Belgen'in geçenlerde yazdığı gibi soyadları da birden Osmanlı dönemine götürüyor insanı. Kılıçdaroğlu bir askeri kurum, şey bayraktarlık da öyle. Böyle ilginç bir <gülüyor> gönderme, semboller şeyi. Evet, çok haklı bir soru. benim, Benim cevabım yok buna verebileceğim yani. Her ikisi de görüşmeyi doğruluyorlar yani İklim Hanım'ın söylediği görüşme olmuş hatta olağanın dışında uzunca bir konuşmadan bahsediyor 40-45 dakikalık ayrıca böyle bir görüşme oldu diyor fakat Kılıçdaroğlu kendisi de orada başka bir AKP'li'den bahsedildi asıl. Onu söylesin kendisi. Siz niye söylemiyorsunuz diye sorulduğunda da bende kayıtları yok. İklim Hanım tutmuş kayıtları diyor. Yani bütünüyle bunun kaydı alınmış, Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkezinde yapılmış bir konuşma olduğu var. E ve böyle de bir komplodan bahsedilmiş. En azından girişim seviyesinde böyle bir şeyin e, olduğu bu, uh, yalanlanmadı. Sadece işte bir başkası vardı asıl büyük balık. O değildi, şuydu gibisinden daha doğrusu isimde de verilmedi ama e, kimse artık öyle açıklamalar yapıldı çeşitli, çelişkili. Hani böyle bir e, şantaj planının soruşturulması gerekmez mi diye insanda. Ayrıca da yani şantajın ötesinde de girişimler de var işte bir kayıt cihazı falan istiyor mesela. Ya, planda da kalmamış buldu, yani evet. sonuçta e, orada da işte yapılan bir reddetme e, var sonuçta hani öyle şeyler de. Ee, ...en azından sorusu sorulması gerekir... ...diye düşünüyorum. Ve bu da... E, ...ergene konu bulaşmak olarak neden... ...alınıyor sonuçta oradan kaynaklanan... bir üretlerin de soruşturulması... ...gerekir diye düşünüyorum. Ben kendi adıma. Ee, evet bu yani... ...Milliyet Gazetesi bunu iklim daveti diye... ...vermiş bir... ...kelime oyunu gibi... ...bir manşetle. Fakat... E, Pek çok mesela şöyle de bir resim altı fotoğraf altı yazısında da şöyle bir ibare kullanılmış Kılıçdaroğlu'nun gidip gitmeyeceği büyük merak konusu diyor. Bu bir merak konusu da olabiliyor mu? Yani milliyet böyle bir şey koymakta belki haklı ruh durumunu ülkenin yansıtması açısından zeitgeist'i ama yani savcı çağırdığı zaman gidip gitmeme özelliği mi var? Ayrıca bilmiyorum bunları. Yani pek çok soru var aslında. İşte milletvekilliğinden kaynaklanan bir durum söz konusu olabiliyor orada. Herhalde ona bir atıfta bulunuluyor Ama millet haberinde. Ama dokunulmazlıkla bilgisi olamaz. Yani. Bir de tanıklıkla ilgili bir çağrı sonuçta. Burada bir suçlama yok. Evet. Neyse başa dönüp duruyoruz. Tanık olarak dinleyeceğiz. Evet. <gülüyor> Burada ilginç bir haberle de rastladım diğer haberler arasında koşuştururken. Anayasa Mahkemesi ormanlar zarar görecek diye daha önce yürürlüğünü durdurarak iptal ettiği Turizmi Teşvik Kanunu'nun bazı maddelerini onaylamış. Ve böylelikle yasa orman arazilerinde golf turizmine yönelik tesislere de izin veriyor. Böylece ormanlarda golf oynama fırsatına kavuşacağız. ormanda golf. Ağaçları keseriz. Ha o zaman olur ama o da orman Olm. olmuyor. E, öyle bir şart mı var? E, ormanda golf dediniz. Şimdi birinden biri olmayacak. Ya golf ya orman. Ormanlık alanda golf. Ormanımsı. Peki. Öyle bırakalım bunu. E, Japonya ile ilgili... Yeni e, bir haber var mı? Çok. Şimdi Tokyo'ya doğru ilerlediği e, söylenen bu nükleer serpinti, sızıntı artık ne diyorsak ona... Ee, rüzgarın yön değiştirmesiyle şimdilik Tokya'ya doğru ilerlemiyormuş. Ya inşallah kalmış vaziyette tamamen yani. İnşallah maşallah evet öyle o şekilde ilerliyor. Kolay bir e, durumda olmadığımız aşikar yeni bilgi gelirse e, haber merkezinde arkadaşlar da haberlerde verirler onları ama e, olabilecek yakın tarihin en modern tarihin en feci durumlarından biri ama ben bir kez de şeyi de tekrarlamak istiyorum bunu daha sonra etraflıca konuşma fırsatımız da olacak gerek perşembe günde mesela Hasan Ersel'in ekonomi notlarında da ele alma imkanı bulacağız yani bu öyle kolay ölçülebilecek bir ekonomik yıkım tablosu da değil ve mesela hiçbir zaman hesaba katılmayan, bedel hesabına katılmayan e, çevre maliyetleri üzerinde epey durmamız gerekiyor. Şimdi hepimiz gözlerimizle gördük. İnanamasak da gözlerimizi oluştururuz. İktisatta bu dışsallık olarak dışsallık, adlandırılık bunlar evet. ama işte dışsallığı, işselliği yok bunlar. E, zaten e, ekonomiyi genellikle insan yaşamından dışlayan yaklaşım tarafından işte böyle maliyetler dile getiriliyor. Çok klasik e, iktisat yaklaşımı bunlar işte. Ekonomi diye bir faaliyet alanı vardır. E, bunun çeşitli faktörleri ve maliyetleri vardır. Bunlar hesaplanır ve başka hiçbir şeyle etkileşime girmez gibi. Ama öyle bir şey yok tabii ki. Yani şimdi deniz geri vermeye başladı işte. Koparıp aldığı bütün şeyleri, cesetleri de binler halinde atıyorlar. Yani tek bir şeyde bile, tek bir yerde 32 bin... Kişinin yaşadığı bir kasabada Rikuzen Takata'nın tamamen yok olduğu söyleniyor. 20, pardon 32'de 23 bin nüfuslu. İşte o kızın fotoğrafı da galiba oradan e, çizmelerini yanına koymuş. Tümüyle bir yıkımın ortasında tek bir canlı olarak duruyor ve ağlıyor. Daha doğrusu şoku absorbe etmeye çalışıyor. Şimdi bu e, şeyi Önce deprem sonra tsunami sonra da nükleer e, facianın yık, yakıp yıktığı ülkede bir de gözlerimizle gördüğümüz ve herkesin e, tanık olduğu bir şey var. Mesela sular geliyor ve suların rengi simsiyah. Yani sokakları, caddeleri ve tarlaları olduğu gibi yerle bir ediyorlar ve uzaydan çekilmiş fotoğraflarda artık eski hali yok hiç. Yani tamamen değişmiş coğrafyası. Bitmiş olan yerler var. Ama bu siyah su ne, nedir hiç bilemeyeceğim. Uzmanı da değilim ama normal olarak deniz suyu siyah değildir. E, tabii deniz suyu belli bir yerleşim alanı toprağın üstünden geçtiği zaman orada ne bulduysa da götürüyor. Rengi de haliyle e, bulanıklaşıyor. Bir türlü kimyasal, simsiyah ya. Renk siyah. O suyun böyle kapladığı bir kilometre karelerce arazi, çeltik tarlalarını filan. Şimdi o ne olacak bu, bu hesabı? Bu, bu faciayı nasıl giderecekler? Çok büyük bir açlık ve susuzluk problemiyle karşı karşıya kalabilirler. Şehamet tellallığı yapmak istemiyorum ama bundan yani Japonya'nın Kobe'den çok şaşırtıcı bir hızla Kobe depreminden kurtulmuşlardı. Bütün dünyayı da kendilerine şaşkınlık ve hayret içinde bırakarak ama bu sefer böyle olmasının pek mümkün olmayacağı açıkça görülüyor bana sorarsan. Ee, zaten e, yaşanan arkasından deprem ve tsunami'nin arkasından yaşanan radyoaktif felaket böyle olamayacağını da gösteriyor. Evet. Orada da e, en azından önümüzdeki birkaç bin yıl boyunca hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Aynen öyle. İhtiyaç. Peki. Ondan sonra Bitiriyoruz o zaman herhalde. Bugünkü programı da. En iyi haberi vereyim mi? Bari iyi bir haberle bitireyim. Baby Gaga adı verilen bir dondurma satışa çıkmış Mahir. İnternette annelere hizmet veren bir sitedeki ilana yanıt veren 15 kadının sütünden yapılıyormuş. Londra'nın turistik mekanlarından Covent Garden'da bir restoran. Anne sütünden yapılma... ...dondurma çeşitlerini satmaya başlamış. Çeşitleri sorma yazmıyorlar ama... ...şeyi soracak olursan hemen söyleyeyim. Porsiyonu 14 sterlin. Bir porsiyonu yaklaşık 36... ...Türk lirasına... ...anne sütünden dondurma... ...yiyebiliyorsun, kaşıklayabiliyorsun. Bir kadın da... ...kendi doğal kaynaklarımı... ...ek kazanç sağlamak için kullanmamda... ...ne gibi bir sakınca var diye... demiş. Ve ekonomik krizde böyle baş ediyorum ayrıca demiş. Bağış yapan kadınların sağlık kontrolü de yapılmış. O konuda bir tereddüdün olmasın diye söyledim. Müjdelini de verdim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. çek